<Gülüyor> İnna <Gülüyor> kamta övgü ancak Allah'adır. Rabbim gereği gibi gönülden bize verdiği nimetlerini gönülden düşünüp, kalpten hissedip anarak dilimizle Rabbimizi, Rabbim övmemizi nasip etsin eğer biz bunu dilimizle gerçekleştiremezsek kardeşler, bu fıtratta vardır. Muhakkak bu nimetler bizi Allah'tan geldiğini kalben hissetmemişsek eğer, ama bize nimetler yine geliyor. O zaman bu nimetlerin nereden geldiğine iman etmişsek, muhabbet o tarafa kayıyor ve o tarafı övmeye başlayabiliyoruz kardeşler. O yüzden Rabbim Rabbimizi gereği gibi övmemizi nasip etsin. Kardeşler, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Onlar ki sözü dinlerler. Rabbim bizi onlardan etsin inşallah. Ve sözün en güzeline de tabi olurlar diyor. Yani insanlar söz dinliyorlar kardeşler. Biz kulağımızı tıkayamayız. İnsanlarla iştikal halindeyiz. Meşterah halindeyiz. Dağda yaşamıyoruz, mağarada değiliz. Muhakkak insanlar iç içeyiz. Ticaretten dolayı, akrabalıktan dolayı, komşuktan dolayı, ev halkımızdan dolayı. Herkes bir şeyler dinliyor. Peki biz hangi sözle kulak vereceğiz? İşte muttakilerin mü'milerin vasıflarında onlar sözü dinler ama sözün en güzeline tabi olurlar ki kardeşler ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle biz hepimiz işlerimizin düzelmesini istemiyoruz mu? Sözü doğru söyleyin ki Allah işlerimizi düzeltsin diyor. Bu mukaddime kardeşler. O yüzden dünyalık işlerimizin düzelmesi için ve bizler böyle sıkıntıların bertaraf olup gitmesi için biz elimize gelen bütün gayretleri gösterirken ama Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ayetini. Kim dünyada bir müminin sıkıntısını giderirse mahşer günde Allah onun sıkıntısını giderir ve dünyada da giderir. Bu hadisi işte bizim bütün sıkıntıların tekrar en başa dönüp daha mukaddemedeyiz inşallah en başa dönüp Elif, La, Müm Zalikel kitabu la reybe fîhî lil muttakî Bu muttakilerden bahsederken onlar kitaba ve içindekilere kayıtsız ve şartsız şek ve şüphe etmeden yakinen iman ederler Bizim en büyük sıkıntılarımız kardeşler herkes Allah için elini vicdanına koysun Kur'an'a ne kadar iman ettik Herkes imanın şartından tanesi kitaplara imandır Ya içindekiler Yakinen iman etseydik. Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi Kur'an'dan öyle ayetler var ki diyor biliyorum. Siz ona inanmış bir şekilde dağlara okusaydınız dağlar paramparça olurdu. Ki sahabelerden bunu yapanlar olmuş. Fatiha Suresi okumuş. Akrep zehiri olan adamın zehiri geçmiş. Niye herkes aynı olmuyor? Çünkü kardeşler biz iman ettiğimiz ölçüde Allah'tan yardım görüyoruz. Allah'a tevekkül ettiğimiz oranda da rızkımız bize geliyor kardeşler. Çünkü allah her Teala şey bir sebebi alamış. Ve birbirimize merhamet ettiğimiz oranda da Allah'ın merhametini üzerimize çekiyoruz. kul Şeyin sebep. Ama tabii ki bizler meşru çerçevede eğer Kur'an'ı ve sünnete göre olayları yönlendirmesek Allah korusun, kendi anlayışımıza göre insanlara din anlatmaya da başlarız. O yüzden Kur'an'ı ve sünnetin bize vermiş olduğu mesaja inip bu bize ne mesaj veriyor? Bir buraya bir bakalım inşallah. O yüzden kardeşler hepimiz hayr şeyler imtihan oluyoruz. Başımıza gelen hayrların artması için, şerlerin de bertaraf olması için Allah için. Allah'ın dine yardım edin. Nerede bu kardeşler? Sayımız artması gerekirken şuraya bak. Demek ki iblis ve amanları güzel çalışıyor. Davaları batıl olmasına rağmen. İblisin gideceği yer cehennem olmasına rağmen davasında samimi. İnananlara bakıyoruz. Sonsuz bir cennet hayatı Allah bize vaat ediyor. Ve bu din Allah'ın ve Allah'ın davası bu. Ve peygamber mesleği bizdeki gayrete bırak kendimizi bile buraya zor getiriyoruz. Allah için herkes kendi nefsini yoklasın elinde de vicdanın üzerine koysun. Bazen kardeşlerimden şu uyarıları alıyorum. Ben yine her şeye rağmen yine devam ediyorum. Abi biraz süsler, biraz yumuşat diyorlar. Ama kardeşler süslüyoruz yumuşatıyor ama olmuyor ki yani. Uykudayız uykuda. Şimdi bazı insanların uykusu hafiftir. Onu güzel bir kalk bak sabah namazı dersin adam uyanır. Ama ki arkadaş silkelemeden uyanmıyor. O yüzden bazen sohbetler biraz böyle sirkelemeli gibi gelirse de inşallah onu da hazmederek içinemeye çalışın. Allah için ben hepinizi seviyorum. Bazen sohbet tarzı sertleşirse vallahi merhametimdendir. Vallahi nefsime karşı da aynısını yapmaya çalışmamdandır. Nefsimi istedim, hayır da sizleri istememdendir. Yoksa sizlere karşı bir garizim yok. Unutmayalım ki Allah bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler, melekler toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engellemiyor. Ve şeri de gideremiyor. Bütün mesele kardeşler hayrın ve şerrin üzerinde dönüyor. Hayır üzerinde cel ve şeri de bertaraf etmemiz için insanlar birbirlerine diyorlar ki kendine iyi bak. Ya bu adam arkasını görmüyor. Subhanallah. Şu duvarın arkasını da görmüyor. Daldığı zaman karşıdan karşıya geçerken <gülüyor> sağa sola bakmasa araba vuracak. Ya bu adam kendine nasıl iyi baksın ya. Ve bu adam uyuyor. Mes çekmezse Allah'ın muhtaç. Nasıl korunacak? Ya birader kendine çok iyi bak. Peki ben nasıl bakayım? Ben ilah değilim ki kendime bakabileyim. Valla ben kendime iyi bakabilmem için gerçek ilaha muhtacım ben. Ve biz bu muhtarıştan da haz ve keyif alıyoruz. Şükürler Allah'a ki, kendisine muhtaç olduğumuzu bize indirdi, zikirlerle hissettirdi. Eğer biz bu ilmi ve bu ilimle şereflenmeseydik, nasip bu bize, bu ilim, o zaman kardeşler, biz hangi yolda kurtuluş yolunu arayacaktık? Ben mukaddemeyi bitirmeden bir şey daha zikredeyim. Kardeşler, Ramazan'ı bitirdik. Ramazan'ın en büyük fazileti ne biliyor musunuz? Ramazan bir şükür ayıdır. Neden? İnimiyetlere e, karşılık şükür Teşekkür. Bir karşılık verilir değil mi? Peki kardeşler Kur'an hangi ayda indirildi? Ramazan ayında. Allah Azze ve Celle ayetlerinde buyurmuyor mu? Biz gökten insanlar için, insan faydası için rahmet ayetleri indiriyoruz. Ve başka ayetlerinde de buyurmuyor mu Rabbimiz? O mühmilerin kalplerindeki manevi hastalıklara şifadır. İşte bundan dolayı Ramazan ayını, Kur'an o ayda indiği için, bize rahmet, şifa, bereket olduğu için, bize Rabbimiz doğru yolu gösterdiğinden dolayı, bize bu kitabı indirdiği için ve hidayet verdiği için, Kitapla muhatap ettiği için biz Rabbimize şükrediyoruz. İşte Ramazanda da bu şükür oruç mahiyetinde gerçekleştiriliyor. Bunun esas gayesi, hikmeti ve manası da bu kardeşler. O yüzden kendim esinde durdum, düşündüm, dua da ettim Rabbime. Bugün kardeşlerim, buraya bu akşam gelecek olan kardeşlerimin kalplerindeki ihtiyaçları, talepleri neyse, Ey Rabbim, ona göre bir sohbet yapmama nasip et. Önce bazı kalplerden emanetin kaldırılması, inşallah birazdan başlayacağım okumaya. Bu. Ondan sonra aslında ben. Müslüman hayatında intizamı düşünüyordum ama daha sonra kalbime bu daha ağır bastırıldı. Çünkü Müslüman hayatında intizamdan önce Allah'ın dininde sebat. Çünkü kardeşler Ramazan ayında şeytanlar bağlıydı. Rahat rahat güzel kumuk yapıyorduk. Oruç olduğumuz için de şeytanlar damarlarda da kitlenmişti. Feyz alıyorduk, zevk alıyorduk, haz alıyorduk ibadetlerde. Bu heyecanlar Ramazan'dan çıktı ama şeytanlar serbest bırakıldı kardeşler. Aynı Ramazan ayı gibi hareket eder. Gevşek davranırsak Hak gibi. Valla şeytanlar gevşek değil kardeşler. Onlar aynen full hizmete devam ediyorlar. O yüzden Rabbim bu dinde her ay Ramazan ayı değil. Gelecek Ramazan ayına kadar Ramazan ayını yaşadığımız gibi 11 aya da sebat edip Ramazan gibi Rabbim yaşamamızı nasip etsin. Aynen. Kardeşler bizler sohbetleri dinlerken Allah rızası için evde gideyim aileme de anlatayım diye değil. Allah Azze Celle talim suresi 6. ayette önce nefsinizi diyor. Kardeşler önce biz. Önce nefsimizi bir alalım hesaba. Çünkü Allah Hazretlerinin en çok sevdiği makam kulları için Abduhudur. O yüzden Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu en güzel benimsemiş olacak ki benim en güzel ismim kul sonra Resul'dur. Çünkü biz kelime-i şahadet getirirken ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden resulullah ve Değil kardeşler? Abduhu ve Resuluhu. Neden önce abduhu hiç düşündük mü? Allah Resulü bile önce kul. Rabbine kulluk makamında onun keyfini, hazını, lezzetini aldı. Sonra Resul. Resul de Allah'ın dinini insanları tebliğ etmek için bir makamdır. Ama önce kuldü peygamber. Harika, peygamberlik makamı dahi kulluk yapmadan icra edilmesi mümkün değil. Çünkü niye? Neden yapmadığınız şeyleri insanlara yapın diye söylüyorsunuz? Bu Allah katında gadaptır. Hiç düşünmüyor musunuz? O yüzden Rabbim dinlerken kendi nefsimiz için dinlememizi nasibiz. etsin. ders başlamadan da dediğim gibi eğer biz ilmi amel etmeye gerektirir. İlmi amel etmek için öğrenmeye yönelmezsek arkadaşlar insanların beğenisinin, sempatisini, övgüsünü kazanmak için Allah da kulmuz zannına göre muamele ediyor. Ben kulmuz zannı üzeriyim buyuruyor hasık Ve kulun istediğini de yerine getiriyor. Bu Allah'ın adaletindendir. Kimseye zerreyniz kalk, Zulmetmiyor. Kerem sahibi Rabbim. Ona şükürler olsun. Bir zaman sonra övenler bir zaman sonra da kötülemeye başlarlar arkadaşlar. Bu da sünnetullah ve adaletindendir Rabbim. O yüzden önce övülüp sonra dövülmek istemiyorsak, Allah'ın katında makam mevki arıyorsak, ki temelimiz, gayemiz, arzumuz bu inşallah. İşte burada da sebat etmek zorundayız. Bu niyeti bozmadan, ölüm bize gelinceye kadar bu niyeti Rabbim korumamızı nasip etsin. İlk dersin inşallah kardeşler, bazı kalplerden emanet ve imanın kaldırılması ve kalplerin fiknelere maruz kalması. Bu rivayet sahih üstünde geliyor kardeşler. Kuzeyfer radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize İki hadise haber verdi. Bunlardan birisini gördüm. Diğeri de görmeyi de gözüyorum diyor. Huzeyfe radıyallahu an. Emanet iyi kimselerin gönüllerinin derinliklerine inmiş. Daha kitap indirilmeden önce. Emanet iyi kimselerin kalplerinin ta derinliklerine inmiş. Emanet kastedilen Kur'an kardeşler. Hani ayet-i kerimede allah Ceyla buyurdu ya. Biz Kur'an'ı dağlara taşlara yükledik. İnsan mankar ondan içtinaf etti en büyük emanet bu. Emanet daha indirilmeden buyuruyor ki ki gün can güneşi önce iyi kimselerin kalplerine, tad deniklerine bunlar indirildi. Sonra emanet indirildi. Sonra o kullardan bilgi almışlar. Sünnetten de bilgi almışlar. Sonra da peygamber sallallahu bize emanetin kaldırılmasını takır etti. Yani bir zaman gelecek emanet duygusu insanların kalplerinden kaldırılacak. Ve şöyle buyurdu. Kişi uykusunu gece uyur. Bu iyi kimselerden bahsediyor. 20 küsur senedir bu cemaatin içinde emanete dört elle sarılan bir kişi dahi olsun Allah'ın dinine kazandırmak için ailesinin, çoluğunun, çocuğun, rızkının önünde bile bunu dert edip düşünen 20 sene vakıf olan kardeşlerimiz bunu daha iyi anlarlar. Yani direkt bu cemaatin içine kalmış. Bir kişi dahi kurtarmak için her şeyini feda etmiş. Malını, canını, her şeyini ailesinin önünde, nefsinin önünde olmuş bu dava. Ama öyle bir zaman gelmiş ki yine eski kardeşler buna canlı şahit olmuşlardır. Onların kalplerinden emanet duygusu kardeşler azalmaya başlamış. O kişiler diyor gece uyuyorlar diyor. Subhanallah. Kalbinden o emanetin bir kısmı alınır. Emanetin izi, rengi uçuk bir nokta halinde yanık yeri gibi kalır o kişinin kalbinde diyor. Sonra o kişi bir uyku daha uyuyor. Bu sefer kalbinde emanetin bir kısmı daha alır. Bir gece daha uyuyor diyor. Hani insanlar böyle odun kırar ya. Odunun kabarcıkları odun kırmayı bilemez. Baltayı sert tutar da veya burcun elinde izi kabar yapar ya. O bir gece daha uyur diyor, aynı onun izi kadar emanet duygusu kalır o kişinin kalbinde. Ondan sonra öyle bir zaman da gelir ki diyor, o kıvılcım, Subhanallah, düşte yer işittip senin bir kabarcık halinde görmen gibidir onun şeyi diyor. Halbuki bu kabarcıkta bir şeyde tek kalmamıştır. Sonra küçük taşlardan aldı ve onu ayağının üzerinde yuvarladı. Şu vaziyette halk birbirleriyle alışveriş etmek ve medeni münasebette bulunmak için müşkül bir sabaha ermişlerdir. Yani diyor ki öyle bir zamana geldik ki biz artık emanet ehli kimseleri ayırt eder hale geldik. Yani birine para verirsem alabilecek miyim? Birine bir iş yaptırırsam peşinden mi koşacağım? Subhanallah. Ta o zamandan bahsediyor ya. Yani biz artık emanet ehli kimseler ayırt eder olduk. Hatta diyor, neredeyse hiçbir kimse emaneti ede etmek imkanı bulamaz hale geldi diyor. Nihayet Fulanoğulları içinde bir emin kimse var denildi denilir. Ve yine de nihayet birisinin lehine o ne kahramandır, ne emanet ehlidir, ne zarafettidir, ne mücahiddir, ne takvalıdır denilir. O ne akıllı, ne tedbülüdür diye şahadet ederler diyor. Yani çok bir azınlık kalmış o azınlığa da çoğunluk artık o kişiler hakkında methusane eder. Halbuki diyor Allah Resulü, onların hakkında propaganda, o şahsın kalbinde hardal tanesi kadar bile diyor, iman eseri yoktur. Diyor. Evet kardeşler, subhanallah. Huzeyfe dedi ki diyor, Subhanallah. Benim üzerime öyle bir zaman geldi ki diyor, ben burada durup önce bir kendimize dönelim kardeşler. Biz niye bu hale geldik biliyor musunuz? İlk iman ettiğimiz zamanlar amel etmek için okuduk. Nasıl Rabbimin rızasını kazanabilirim dert ettik. Ama öyle bir zamana geldi ki artık, nasıl insanlara Allah'ın dinini anlatabilirim diye okumaya başladık. İşte orada emanetin duygusunun gayesi. Yer değiştiğinden dolayı emanet duygusu yavaş yavaş ve hikmeti bereketi de gitmeye başladı. Ki... Pazarı dersinde de Turlu Hocanın yaptığı gibi, Ebu Abdurrahman'a. Eğer bizden ihlas, samimiyet giderse, çocuk eğitimiydi konu, sözümüz de tesir etmez, artık fayda da vermez, öyle bir zamana gelir ki artık kendi çocuğumuza dahi tesir kalmaz. Emanetli devirde, ben hanginize mübala edeceğim diye tasarlamazdım. Çünkü medeni münasebette bulunacağım kimse, Müslümansa, onu İslam dini bana hıyanet etmekten alıkoyar derdim. Eğer Hristiyan yahut Yahudi ise, onun güdücü olduğu valisi muhakkak bana muhalefet etmesine, zulmetmesine mani olar derdi. Bugün ise ben sizlerden fulan fulandan başka kimseyle edemez hale geldim diyor. Sahabe. Subhanallah ve bihan değil Subhanallahil aziz. Kardeşler Allah için dönelim kendi nefsimize. Az önce de kardeşimize dediği gibi ilimiz arttıkça neden imanımız artık artmıyor? Eğer biz niyetlerimizi sık sık niyetimizi kurmazsak, her amele üç kere niyeti baştan sona geçirmesek, gerçekten işiniz çok vahim kardeşler. Çünkü o gün bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceğiz. Allah'ın dininde sebat etmek, azimle ve tutallıkla sırat-ı müstakimde yürüyen isteyen, her sadık Müslümanın en başta gelen isteğidir kardeşler. Umreye giden kardeşler görmüşlerdir. Rabbana la tuzîkulu ve râbe adayz wa ve hâblana min ledunke rahmâ inneke entel vahâb tam yazmışlar böyle Kabe'nin çıkışına. Çıktıktan sonra şehrin çıkışına duvara yazmışlar köprüye. Ey Rabbim, kalplerimizi hidayete erdikten sonra tekrar batıla mevzittirme. Peki batıl nedir bilir misiniz kardeşler? İman sevgisinin, Allah sevgisinin, emanet duygusunun kalplerden silinmesi veya silinmemesidir. Yoksa yani ben Allah'ı inkar ediyorum. Ben artık Allah'tan korkmuyorum. Yani uç, böyle çok sivri uçlarda gezmeyin. Biraz bu tarafa gelin bakalım. Hakikaten. Biz ilk iman ettiğimiz zamanlardan şu ana kadar Allah'ın dininde sabah ettik mi, imanımızı koruyabildik mi kardeşler? O yüzden kişi kelime şehadet getirir, İslam'a girer. Bu çok olaydır. Ama 73 parçada 72'si ise yaşarken tire verir kardeşler. İşte biz de yaşarken buraya kadar geldik. Allah sonra akıbetimizi de hayretsin inşallah. Amin. Konunun önemi bir takım noktalarda gizlidir. O yüzden ihtinaz sırat al-mustakim, ihtinaz sırat al neden Fatiha Suresi 40 defa yakın okuyoruz? Neden Ummul Kur'an diye geliyor? Neden Medeluk Ustallık'ın kitabında İbn-i Kayyum İyyâ ve Kenas Dayı'nı üst cilde ayırmış? i̇bn olsun, İbn-i diğer kitaplarda olsun Şükredenler Sabredenler kitabında El-Fevayit'te, Şeyhul Ustam İbn-i ve Kürüyel Bincil'e Özellikle neden? İhtine Sırat-ı Yani biz Fatiha e Suresi'ni okurken kardeşler Ya Rabbi bizi dost doğru yola yönelt Ve ondan sonra da nimete eriştiklerini yola Sapıklarınkine değil bala dalin diyoruz Dalin kimdir biliyor musun kardeşler? sonradan dalalete düşenler. Yani hak kendisine geldikten sonra, imanı tadını aldıktan sonra Allah'ın dinine yardım etme coşkusu, sevinci, lezzeti, kalbine kök saldıktan sonra emanetin tadını alıp da Allah'ın dinine yardım etme sevincinin muhabbetini en büyük zirvede tuttuktan sonra öyle bir zamandan sonra ailemi, çocuklarımı nasıl mutlu edebilirim? Evimi, işimi, arabamın modelini nasıl yükseltebilirim insanların sevgisini, senfasını kazanayım? Allah sevgisi başka sevgilere yer değiştirmeye başladı. Bu Allah'ın dindeki sebat başka yere kayarak zayıflamaya başladı. Müslümanların halen içerisinde yaşadığı toplumların durumu ateşiyle yandıkları çeşitli fitne ve tuzaklar, dini garip duruma düşüren türlü türlü şüpheler ve şehvetler öyle ki dine sarılan hayret verici bir konuma ulaşmıştır. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi de buyurduğu gibi dine sarılan ateş parçası elinde tutuyor gibidir buyuruyor. Müslümanın sebatı sağlayacak sebeplere bugünkü ihtiyacı diyor Peygamber zamanındakinden çok çok daha ihtiyaçtır. Ezzemdir, gereklidir. Çünkü o zamanda peygamber vardı. Peygamberden sonra sahabe vardı. Sahabeden sonra tebeyin vardı. Tebeyinden sonra etba-i tabiim vardı. Ondan sonra Şeyhul Ustam İbni Teymiye, büyük alimler vardı. Peki kardeşler niye aynı alimler bir daha yok? Şöyle İmam-ı Şafii gibi, İmam Malik gibi, Ahmet bin Hamer gibi şu alimde aynı konumda diyebilecek insan var mı içinizde? Bu asırda. Allah bir beldeden hayrı keserse önler Rabbani'leri kaldırır. Öyle, nasıl iseniz öyle yönetilirsiniz. Zaten böyle insanlar dahi olsa, o toplumdaki insanlar o insanlardan ispare etmiyorsa zaten Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi sebepsizle ve yaratmamıştır. O verdiği nimeti kardeşler eğer kıymeti bilinmiyorsa, kadri kıymeti bu bir nimettir. Bu da nikmete dönüşür. Nikmet neydi? Sibiyat. Allah bir deve gönderdi bir etme, imtihan etmek. O deveden eğer yalanılmazsan süt veriyordu, su alıyordu ama ayaklarını kestiler. Musibete döndü. Allah azab indirdi. O yüzden içimizdeki her şey bir nimettir. Eğer kıymeti bilmezse Allah elimizden çeker alır. Bu da, da hak ettiğimiz, layık olduğumuz kişileri Allah içimize koyar. Sahih-i Müslim 8. yılda öyle bir hadis var. Ezber dersine katına karıştırabilirler. İbrahim et-Teymi radıyallahu anh. Şüphesiz Allah ilmi silmek suretiyle değil, Rabbani alimleri kabz etmek suretiyle ilmi çeker alır. O zaman da insanlar kendi işlerinde başkanlar izinler değil mi? Hatırladınız? Ezbere katılanlar. Kendi seviyesindeki insanları seçerler. Tavizli mi yaşamak istiyor? Fetvalara ruhsatlarına mı sarılmak istiyor? O tarz başkanlar edinirler. Hem sapalar hem de saptırlar Hemen arkasındaki hadiste işte benim en çok kurtum Allah'ın resulü böyle imanlardır diyor Allah'ın İşte bizler kimleri örnek aldık? Kimleri model aldık? Takvaylı insanlar mı? Yoksa ruhsatlara sarılanlar mı? Şu andaki içimizdeki insanları eğer çok tatvalar arayıp da bulamıyorsak biz bu kadarız ondan kardeşler. Bu kadarız. Bu kadarını hak etmişiz. O yüzden Dar bir mesaldir, çok güzel bir sözü. Yine tekrarından hayır vardır. Herkes Hazreti Ömer gibi lider ister ama Hazreti Ömer'in etrafındaki asker olmayı kimse hiç düşünmez. Unutmayalım ki Hazreti Ömer'in etrafındaki askerler olursa Ömerler çok kardeşler. Çünkü Ömerler onların içinden çıktı. Onların içinden çıktı. Konunun kendisi hakkında Nebis Aleyhisselam Ademoğlunun kalbi diyor Kaynadığı zaman tencereden daha alt üst olur. Tencere kaynayınca içindeki yemeği yapar? ters O yüzden Allah'ıma ya mukallibel kulub sabit kalbi ala dedik. Çok uzun zaman beridir sık sık zikrediyorduk. Bayadır da terk ettik. Tekrarında yine hayır var. Allah resmini karıştır Dilinden düşünmedi dualarla birisi. Allah'ım kalplerimizi senin dinin üzerinde sabit ettir. Sabit tut. İşte diyor müellif kalp ismi oradan geliyor. Ağacın kökündeki tüy gibidir. Rüzgar nasıl vurursa sallarsa kalp böyle oynuyor. O yüzden kardeşler Bizler hakkı ve sabrı tavsiye eden cemaat ortamına muhtacız havaya muhtaç olduğumuz gibi yemeğe muhtaç olduğumuz gibi suya muhtaç olduğumuz gibi çıplak dışarı çıkamayız şu giysiye muhtaç olduğumuz gibi kardeşler bekarlar Allah evlilik nasip etsin. Eşe muhtaç olduğumuz gibi kardeşlerimize de muhtaçız. Bir nefis için eşe muhtaçsak, onun kahrını çekiyorsak bir ömür, o yüzden sahabeliği Allah Resulü kestireyim mi yani hadım olayım mı? Hı? Ha? Hadım olayım mı? Dayanamıyor çünkü. Hıh. Eşe bu yolunda ihtiyaç varsa imanını korumak için Müslüman kardeşin tevhid eli, sana nasihat eden kardeşine de senin ihtiyacın var. Çünkü öyle diyor. Sana nasihat eden bir kardeşin yoksa sana hakkı sabrı tavsiye eden bir kardeşin yoksa ben sen neyine güveneyim diyor. O yüzden kalp ancak diyor dönmesi dolayısıyla diyor nitelendirmiştir. O yüzden kalbe güvenilmez. Tabi kalbin askeri olan nefse de güvenilmez. O yüzden Şeyhülislam diyor ki ki kendisinin her kulada güzel amellerine şahit olan talebeleri sorduklarında ey şeyh de her kuralda güzel haller görüyoruz. Yani keramet diyeceğim ama yanlış anlamanızı istemiyorum. Güzel haller buku buluyor ve Şeyh Hulusan diyor ki kardeşler bu makamda dayı ben nefsime güvenmiyorum. Çünkü Allah yardım etmese bu ameller yapılamazdı kardeşler. İşte biz Allah'ın yardımına kardeşleri muhtaçız ve bütün kalplerde Allah azze ve celle'nin iki parmağı arasında. O yüzden biz her vakit namada ihtimaz, sıratı, müstakim diyoruz. Bizi dost doğru yönetiyoruz. Ve kaplarımızı burada sabit kırdık. Allah'ıma ya mukallibel kuluf. sabit kalbi ala dini. Tamam tevhideli olduk yırttık garantiyiz. Öyle bir şey yok kardeşlerim. Garanti değiliz. Ta son nefese kadar hatta son nefesine dahi hadis alimlerine şeytan geliyor böyle gözüküyor. Artık geç oldu çok geç kaldım diyor. Artık geçti diyor. Evladı soruyor. Baba ne görüyorsun? Ne olur diyor. Şeytan diyor, gelmiş imanını çalmam için mi? geç kaldım artık. Geç geç diyor. O anda bile uğraşıyormuş pislik. İnsan ancak diyor unutkanlı dolayısıyla insan olarak nitelendirilmiştir. Kardeşler biz unutkanız. O yüzden araştırasında Rabbini an diyor gafillerden olma. Kalp ve ancak dönmesi nedeniyle kalp ismini almıştır. Yani insan unutkan olması münasebetiyle insan ismini almıştır. Kalp de dönek olması münasebetiyle kalp ismini almıştır. Kalbin tanımı neymiş? aklımda kalsın. Dönek. Dönek, dönek olduğu için, kalp yerinde durmadığı için bir günde dört nefsin bile yaşıyor bu kalp. On iki ayı da yaşıyor. Bir anda şehitliği arzulayan kalp, çık bir karıyı gördüğü zaman bir anda bütün lezzetler sönebiliyor. Bu nefis bu. Bu kalp da bu kardeşler. O yüzden biz de cemaat ortamına muhtaçız kardeşler. Allah'ın zikrine muhtaçız kardeşler. İnsan ancak bu şekilde ancak insan diye tanınmıştır. Şehvetler ve şüpheler karşısında dönüveren kalbin sabit hale getirilmesi ve bu görevin de büyüklüğüne ve zorluğuna uygun güçlü etkenlere ihtiyaç vardır. İşte Rabbani alimlerin gelişindeki sebep, veli kulların gelişindeki sebep, ariflerin insanları hakka inşaat etmesindeki en büyük sebep etken, arkadan gelen insanların hem hidayetine vesile olmak, hem de o toplumdaki mevcut olan müminlerin ise imanlarının artmasına sebep olmak. imanlarını artırmak. Onların en büyük gayeleri o. Açın Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve bunların tefsiline bakın. Ashab-ı Kerif'ten tutun da, ta diyelerine kadar. Hep o asırda azınlıklar oldukları halde o insanlara sorular, Yani siz ne yapıyorsunuz? Bizim tek gayemiz diyorlar, insanlara Allah'ın dinine davet ve mevcut Müslümanların da imanlarını arttırmak. Niye biliyor musunuz? Çünkü imtihanda sebat edebilelim diye. Öyle ya imanımız artmazsa, imanımız kuvvet ve kemal olmazsa. Kardeş hepimiz hemen hemen arabalara biniyoruz. İlle de arabamızın olmasına gerek yok. Arabanın tekeri inikse araba içinde yük taşıyabilir mi? de taşıyamaz. Kardeşler imanımız zayıfsa bırakın bir insanı bırak tutup getirmeyi. Bırakın ailemize, çoluşunuza nasihat etmeyi. Vallahi biz nasihette muhtaç hale geliriz de o anda nasihat dinlemeyi bile çekemeyiz artık. Çünkü kalp bu hale kadar düşüyor. O yüzden sebatı sağlayan etkenler çoktur. Dayandığınız kadar zamanımız el inşallah bu akşam bu konuya biraz daha böyle devam edeceğiz. Allah Azzef Celle bizlere rahmeti ve merhameti gereği nedisi aracıyla onun yaşantısında sebat için gerekli birçok etkenler bize indirmiştir ve göndermiştir bilimci kardeşler Kur'ana yönelmek. Kur'an ı büyük sebat vasıtası ve kaynağıdır. Allah'ın sağlam ipidir kardeşler. Kim Rabbi ile beraber muhaksiyse Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an sofrasından ayrılmasın. Çünkü o aydınlatıcı kardeşlerin bir nurdur. Ona sımsıkı sarılan Allah'ın himayesindedir. Ona sık sıkı sarıl ki, sımsıkı sarıl ki Allah seni korusun ve seni kurtarsın kurtuluşa erenlerin arasına kalsın. Ona davet eden doğru yola yönlendirilir. Allah Kur'an'ın belirli bir aşamayla ayrıntılı olarak indirmesindeki amacını ise bakın şöyle zikrediyor. İnkar edenler Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil mi dediklerinde hani Tevrat gibi. Bakın ne buydu Allah adı ve celle? Bu ithama. Bu şeye ne cevap veriyor? Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki sana dosdoğru daha açlığını biz getirmeyelim. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle yaptık. Yani peygaması asla bazen zaman zaman mahsurlanıyor. Rabb'i onu unutturuyorlar bazen ayetleri geçince. O yüzden Allahu Teala kalbini Allah Resulü pekiştirmek için, güçlendirmek için ve o andaki imtihanın boyutuna göre. Allah'ım. Perde per O yüzden bizler de kardeşler ihtiyacın boyutlarına göre dersleri ve ayetleri seçip böyle yapmamız gerekiyor. Bu arada da aynı zamanda da Kardeşlerimiz zaman zaman böyle müsait anda abi şu sohbeti yapabilir misin diye söyleyebilirler. Çünkü bazen biz tespit de edemeyebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geliyormuş o andaki ihtiyaca bineyen Allah azze Celle kulların kalplerini en iyi bilen işlerinde bir peygamber var. Şu anda bizim içimizde böyle bir olay olmaması münasebetiyle ancak sohbet yapan kardeşlerimiz kardeşleri tespit ettikleri kadar yapabilirler. Kah isabet ediyorlar, kah etmiyorlar. Bu yüzden Allah için dava hepimizindir. indir. Rabbim hepimizi ecre ortak etsin. Birbirimize bu yardımcı olabiliriz. Bazen gözümüzden bir şey kaçabilir. Abi bu hafta şu sohbeti yapabilir misin? İhtiyaç olacağını ümit ediyorum gibi. Allah için diyebiliriz. Yeri gelmişken bu açıklamayı da tekrar yapalım. Kur'an niçin dinde sebat kaynağıdır, kardeşler? Çünkü imanı yeşertir Kur'an. Bir insanın imanındaki haline bir baksın, kendisini yoklasın. İşte Kur'anla o kadar. Hem de imanı ne kadarsa, işte Kur'anla o kişi o kadar hem de. Rabbine o kadar beraber. Kur'an ayetleri müminin kalbine serinlik ve esenlik indirir. Böylece fitna rüzgarları onu sürükleyemez. Çünkü kim bizim zikrimizden yüz çevirirse buyuruyor Allah Azze ve Celle, biz ona bir şeytan musallat ederiz. karıştır zaman zaman derslerle diyoruz ya, sistemde boşluk yok. Sineğin bir kanadına zehir, diğer kanadına zehir yapan, yaratan Rabbim. Bunu söylemekten de imtina etmeyen Rabbim. Haşa ve kellan. Kur'an içindeki hükümlerden bir çelişki olacak veya bir sıkıntı, bir maraz olacak. Haşa ve kella. O yüzden sistemin hiçbir yerinde boşluk yok. Eğer biz Kur'an'la hem de bulmasak, onun yerini şeytanın ilhamıyla, vesveseleriyle dolduracağız. Bizim zikrimizden yüz çevrene biz şeytanın musallat ederiz buyuruyor. Ve Allah'ın unutturduğu ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın buyuruyor Rabbimiz ayetinde. Biz Allah deyince ne hatırlıyoruz? Aklımıza ne geliyor, ne çalıştırıyor İbrahim tatsiz viski viskiyle ağızdan Allah, Allah buna sevmek diyor. Aynı Allah kriterine söylüyorsak İbrahim tatsiz etse, bir farkımız olmaz zaten ve sanatçılarda. Onların çoğu şarkılarını söylerken Allah kelamını kullanıyor. Ama viskiyi terk etmekten, o yoldan kurtulmaktan alıkoymuyor bunları. Peki bizim Allah'ın lafzı celalini söylerken? Kardeşler bana hakkını helal etsin. Nikotin tüketen kardeşlerim için özellikle. ellerinde sigara varken selam verilince ''Va aleyküm selam'' diyorlarsa nikotini ağızdan. İki bin tane kanserojen madde var onda. Nikotin var orada, pis koku var, Rabbim'in tak ismini tezze ederim, temiz bir ağızla Allah'ın adını anmak lazım kardeşlerim. Çünkü Allah'ın adı ve şanı çok güzeldir. Allah'ın adı kendisine hastır ve diğer bütün isimleri de kendisinde kaplamaktadır. Çünkü Rahman Allah'ın isimlerindendir diyemeyiz. Allah Rahman'ın isimlerinden diyemeyiz ama Rahman Allah'ın adlarındandır deriz. Çünkü bütün isimleri lafızcılar Allah'ta toplanıyor. İşte Allah'ın adını anarken kardeşleri bazen geçmiş dönemlerde görüyorum ama Allah hamsın artık görmüyorum. Adamlar sigarayı masaya koyuyor. Ellerine sigara ayet hadis sohbet yapıyorlar. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi. Bu nasıl haya? Bu nasıl saygı? Allah için biz nereye gidiyoruz ya? Biz nereye gidiyoruz? O yüzden Allah'a saygısı olanlar Allah'a muhabbet duyanlar, Kamer suresi 55. ayette işte onlar cennetlerde koltuklar üzerinde ve Allah'ın sağ tarafında ve Allah'ın ediler. O yüzden Rabbim, Rahman'a gereği gibi saygı duymayı, ona haşyet beslemeyi Kur'an'la sık sık hem de olmayı nasip etsin. İşki, kumar, dikili taşlar, fal okları ve karışları, bunun şerhini, izahını, tefsirinde bütün masriyetler Allah'tan alı koymak için. Bir daha tekrar diyorum. İşki, kumar, dikili taşlar, falokları ve bütün günahlar Allah'tan alı içindir. Gıybet yapan bir insan zikirle uğraşamaz. Zikirle meşgul olan bir insan gıybet kendisini sıkar kardeşler. Hummaya tutulmuş gibi olur. Biri gelip yanına gıybet yaparsa gözüne çapak kaçmış gibi olur. Bırak gıybet etmeyi. Boş konuşuyorsa fayda... Bir söz konuşmuyor konuşuyorsa faydasız bir söz ve o sözden onun imanı artmıyorsa o kişinin gitmesini ister o Müslüman. Çünkü niye? İki tane Müslümanın bir araya gelmesindeki sebep neydi kardeşler? Kur'an okumak. Hani ne diyordu Bukhari'de gelen hadiste sahaben ey muaz kardeşim gel bir saat oturalım imanımızı artıralım. Karışer iki tane Müslümanın bir araya gelmesine gayet tatlayı tokuşturtmak, amel sergilemek değil. Ben şu ameli yaptım sen ne yaptın demek değil. Ya Allah'ı hatırlamak, Allah'ı övmek, Allah'ı yüce etmek. Allah'ın adını anarak nefsimizi övmek değil. Öyle biz bir hale geldi ki Allah'ın adını anarak ticaret yapıyoruz. Allah'ın adını anarak nefsimizi kışkırtıyoruz. Pışpışlıyoruz. Çok takvalıysak niye bu haldeyiz? Allah için. Bir hadis elinde dediği gibi herkesin takva seviyesine bakmak istersen elinin altındaki mıntıkaya bak hidayet nereye kadar uzanmış. O yüzden herkes kendi nefsini kardeşlerim yoklasın. Dedik ya bizim derdimiz kendi nefsimiz. Bu sohbeti de kendi nefsimize yapıyoruz. Dinlemek isteyen her kardeşle bu duygu buraya geldiğine de inanıyoruz. O yüzden zaman zaman sesimiz yükseliyorsa harbet duruyorsa hakkınızı helal edin Allah için. Kur'an niçin dinde savat kaynağıdır? Çünkü eğer biz Kur'an'dan uzak kalırsak kardeşler yalnız değiliz kardeşler. O zaman şeytan bizimle, şeytanın vesvesesi, vehmi ve bizi sürüklediği günahlar bizi neresi okuyor biliyor musunuz? Günah işledikten sonra kardeşler kalplerde fırtınalar esiyor, tufanlar esiyor, artçı sarsıntı, depremler oluşuyor. Sanki ısır bir ormanda yılanların, çiyanların içinde yamyamların yanında yapayalnız, silahsız, teşkilatsız ve ciddi bir korku. Çünkü her tarafta karanlık, işte günahın arkasından Allah kalbe, günahın pisliğinden dolayı böyle bir korku atıyor. Yaşıyoruz bu korkuları değil mi? Öyle ya. Bu nurdan uzak kalana mükafat olarak bu. Çünkü Şehir Hülyislam'a soruyorlar. Neden Allah günah yarattı? El cevap. İman ve salih amel meşgul olmazsanız ceza olarak günah yaratıldı. Ya bununla meşgul olacaksınız ya bununla. Ve kardeşler Allah azze ve celle Zerre kadar hiç kimseye zulmetmiyor. Zerre kadar hiç kimseye zulmetmiyor. Nasıl bir hayat tarzı kişi gönlünde arzuluyorsa El basureti dünya ve ahiret. Dünya ahiretinin tarzasıdır. Domates ekersek Salatalık çıkmaz. Ben bunu bir akrab ortamında söyleyince Ben sanki başka bir şey dedi, Topraktan çıkıyor görüyordum. Sen öyle görmek istediğin içindir. Bazen biliyoruz o. Yani öyle görmek istediğimiz için de Bazen sahte şeyler bizim mutlu ediyor zan edebiliriz. Nurun dışında Furkanın dışında, zikrin dışında hiçbir şey bizi mutlu etmez kardeşler. Ettiğini zannediyorsak vallahi yanılıyoruz. Öyle görmek istediğimiz için ve aldandığımız içindir. Çünkü şeytanın hilesi süslüdür, yazlıdır Ama çölde bir insan susuz kalır. Çölü serap zanneder. Serap nedir bilirsiniz? Su, göl. Onun başına güneş geçmiştir. Sızlıktan dolayı sızlı diye öyle bir nide, e, hayal koyar ki hayalinde o çöldeki o serabı su zanneder. İşte biz de o kadar bir huzur mutluluk arıyoruz ki ama eğer bu Kur'an ve sünnet değilse zikirler dualar değilse Allah'ın dine yardım etmek değilse bazen arabanın içinde mutlu olduğumuzu zannedebiliriz. Bazen dünyalık bir mal, makam, mevkide insanlardan saygınlık görürken mutlu olduğumuzu zannedebiliriz. Bazen ammelerimizi insanlar altında onların beğenisini aldıktan sonra keyif aldığımızı zannedebiliriz. O çıldır kardeşler. O içine zehir katılmış bir baldır. Biraz sonra da Allah imanımızı zayıflatır, kalbini sıkar. Ulan ne oldu bana bu hale geldim der, debelenip dururuz. Ee, i̇hlastan koparsak bu hale düşeriz. O yüzden neden imanımız zayıflıyor? Allah'a yaklaşan bir insan imanı zayıflar mı? O amelleri biz niçin yapıyoruz? O yüzden niyetimizi biraz daha güzel kurmamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın dininde hem niyetimizi, hem imanımızı, hem de amellerimizi sebat ettirmemiz gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz peygamberlerine, peygamberlerin diliyle de akkabende kıyamete kadar bütün insanlara nasihat etmiş. Sana ölüm gelinceye dek Rabbine ibadete, kulluğa devam et ve sabret. Çünkü Rabbinin azabı dayanamayacak şekilde şiddetlidir. Hastaneye gitmiştim kardeşler. Adam beyin travması geçirmiş Kas takmışlar kafasına Beyni oynamasın diye Beyin felci geçirmesin diye Bant takmış tabi Ben merak ettim yaklaştım biraz muhabbet ettik Bir de bir canlı muhatap olan kişi. Mubalasız Bu kadar kafayı bir tarafını dermişler Bu kadar buradan dermişler Dört yerden vida Bana gösterir misin dedim Böyle bantı açtı baktım kafayı içerde vida Aldı anahtarı onu iki aldı daha gevşetti. Kaç aydır bu kastenin kafanda dedim. Altı yedi aydır dedi. Bu kadar geniş bir şey. Arkadaşlar sen bunların ihtiyacını nasıl görüyorsun? Nasıl soyuyorsun? Nasıl büyünüyor, Nasıl yatıyorsun? Peki dedim bu vidayı gevşetiyorsun? Sıkıyorsun? Ya bu kafa deri de. Altı ay. Ya hiç rahatsız olmuyor mu? Abidir ben bu acıya alıştım ya. Ama Allah ayetinde ne diyor biliyor musun? Barışlar? Onlar cehennemin acısına alışamayacaklar. Ve dayanamayacaklar. Dünyadaki acılara insan bir çeşit katlanıyor. Zaman birinde içimizdeki bir karışma sormuş. Nefes problemi olduğu için gece Zübeyk kardeş diyordu, duvallara tırmanıyorum. Şöyle bir derin nefes alsam da o anda Rabbim ruhumu kabzesediyordu. Bir rahat, şöyle bir nefes alayım. Abi nasıl dayanıyorsun dedim. El cevap. İnsan bir zaman sonra alışıyor. Kardeşler ne çileler var, ne acılar var, ne ızdıraplar var. İşte insan olmamız hasebiyle dünyadaki bütün acıları Allah bize unutturuyor. Şöyle bir yakınlarınızı gözün önüne getirin. Ölmüşleriniz. Bazen kendi akrabalarınız içinde de yakınlarından birisi ölmüş de onun acıya hiç dayanamamış kişileri hatırlayıp ama hatırlayınca bir ay iki ay üç yap ağlıyor. Babası ölmüş, yakını ölmüş ama iki sene, üç sene geçten sonra bir de bakıyorsun ki rahat rahat babam ölmüştü deyip anlatıp konuşabiliyor. İşte Allah neden unutkan etmiş bizi biliyor musunuz kardeşler? Ha? Dünyadaki elemleri, ızdırapları biz burada unutabiliyoruz. Kardeşler mahşerde bu yok. Yok mahşerde yok. Cehennemde de bu yok. Pişmanlık ve azap elem ve ızdırabın önüne geçip de kahrolsun diye insan olur. Onun yöne bir acı da böyle çeksin pişmanlığından dolayı. Allah her şeyi hatırlatılacak ve hiç unutturmayacak cehennemde Ve Onlar orada ebedi kalacaklar. Bu defa Allah tarafı diyor ki o gün siz unutulacaksınız. Hadis diyor ki Allah'ta unutma sıfatı yok. Bilateş bir daha teşbih. Siz burada dünyada nasihati unuttunuz ya ha? ya ben neden dünyada gözümü, gözümü kör haşrettin beni? Ben da görüyorum. E sen dünyada benim zikrimi duydun, bir müdesuru unuttun, yüz çevirdin. Kulak tıkadın, ondan da başka şeylere meylettin ya. İşte bugün de sen unutulanlardan olacaksın. seni diyor ki Allah'ta unutma sıfatı yok kardeşler. Siz Allah'ın zikri unuttunuz, yan çizdiniz. Zikirden, fikirden, sohbetten, hususun üstündeki zikir ve dualardan uzaklaştınız. Başka muhabbeti, lezzeti başka yerlerde aradınız. Hayya aleyhissalâh, hayya aleyhissalâh, lezzet tadı bıraktınız. Allah korusun belki sadece küfre düşmek adına öyle bir hale düştünüz. Kafir olmayayım diye namaz kıldınız belki. O yüzden Allah Celle'nde buyurduğu gibi. Mahşer günü Allah'a Celle buyuruyor ki, o gün herkes dünyada muhabbet duyduğunun taptığının peşine gitsem, gitsin desem adalet olmaz mı? Biz burada kimlerin peşinden gidiyoruz? Neyi kendimle rehber edindik, mürebbi edindik, baş tacı edindik, yoldaş edindik ki bizi gerçek ilaha ulaştırsın kardeşler. O yüzden gerçek dosta ancak Kur'an'la ulaşılır. O yüzden ikinci madde kardeşler Allah'ın şeriatına tutunup, Salih amel işlemek. Birincisi neydi? Kur'an'a bağlanmak. Kur'an'a yüz çevirirsek şeytan bizimleydi. Kur'an'la meşhur olursak şeytan uzaklaşıyordu. Hortumunu kalbine indiriyordu. Allah rızası Kur'an'a yönelirsek o yüzden Kur'an okurken evzu billahi mineş şeytanir recim. Allah'ın. Abi diyor ya tam yönelirken üzerine bir ağlık çekiyor. Bir harfine 10 tane sevap, ihlaslıysan 700'e kadar. Niye çekmesin kardeş? Niye çökmesin? Çok fazilet var işin içinde. Kardeşlerim, burası cam pazarı, mal pazarı değil. Uyanık olmak lazım. Kaliteli arabalara kasko yapılıyor. EBS, CBS baya bir sistemler yapılıyor, bilmiyorum. Bir de ne yapılıyor? Tıt tıt. Yani bir hırsız yaklaşınca ne olacakmış Mehmet? Ağların. Peki kardeşler, kalbimizin yanındaki imanımıza ve salamale ağların taktık mı hırsız sabah akşam okuyarak? Takmadıysak, demek ki arabamız kadar imanımız kıymetli değil. Salih amelimiz o kadar demek ki kıymetli değil. Arabaya alarım taktıysak, kalbimizdeki imana salih amele alarım takmadıysak, onu sık sık kontrol etmiyorsak, şşş, hanım kalk bakan bir ses geliyor arabadan mı? Kalpte alarım yoksa, o zaman şeytan da girer içeri, çalar götürür. Çünkü şeytan, hırsız boş yere girmiyorsa, şeytan da imanı boş olan yere değil, imanı olan kişiye girer, tırtıklar götürür. O yüzden kardeşler, Bakın Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken ne diyor? İki toplum birbirini görünce Musa'nın adamları dedi ki işte yakalandık. Musa dedi ki asla Rabbim şüphesiz benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir. Her o ana kadar demek ki Allah yardım etmiş. Hazreti Peygamber mağarada Hazreti Fikir yanda ağlıya ağlıya sakallarının gözyaşı damla tutar gelir. Ya Resulallah kafalarını eğseler diyor ayaklarımızı verecekler. Bakın Allah Resulü'ne buyuruyor kardeşler. İki kişinin üçüncüsü sen Allah hakkında ne zannedersin? Neyedir ki? Allah bizimledir. Ledir, o arkadaşına dedi ki üzülme Allah bizimledir. Kardeşler biz bunu diyebiliyor muyuz birbirimize? Dar anda birimizin bir sıkıntısını görürsük. Üzülme kardeş Allah bizimledir. Allah seninle olsun. O yüzden Allah Resulü'nde Hazreti Hacca validemizin de nasihat ettiği gibi sen akrabayı gözetirsin. Yoksula yedirirsin. Fakiri düşünürsün. Yolda kalmışa yardım edersin. Allah seni yarımsız bırakmaz. Niçin yarımsız bırakmıyormuş? Allah'ın diniyle meşgul olduğu için. Yardım ettiği için. Merhamet ettiği için. Öyle ya kardeşler. İnanın biz merhameti kendimize yapıyoruz ha. Yaptığımız iyiliği kendimize yapıyoruz. O yüzden Muhammed Suresinde yapmış olduğumuz iyiliklerde ne Allah'ı ne Resulü'nü ne de müminleri minnet altına bırakmayın. Yoksa Allah size hidayet verdi diye minnet altına sokar. Unutmayın ki kardeşler Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsa ömrümüz yetmez. Ama Şeyhülislamın dediği gibi nimetler içerisinde en kıymetli nimet kardeşler iman nimetidir. O da cennetin anahtarıdır. Çünkü iman etmediçe cennete giremezsiniz. Nimetler sayılmayacağı kadar çok. Ömrümüz bile yetmiyor. Ama en kıymetli imet, ne, nimet neymiş rasim? İman, i̇man. İman. Ve cennetin anahtarı. İman olmasa cennete giremeyiz. O yüzden kardeşler işte ikinci şart Şeratın hukukuna, içindeki rükümlerini ve oradaki ibretlik kıssaları iyi yakalamak. Hz. Musa ne diyor burada? Hayır diyor Rabbim benimle bana yol gösterecektir derken gösterdi değil, gösterecektir. Demek ki önceden yardım ettiğini de kalbine kaydetmiş, Rabbinin yardımını, gücünü görmüş ve Rabbine daha yardım gelmeden yardım edeceğine karşı iman tam. Şek şüphe yok. Hz. geçmiş defterde Nesmi bin evinde Allah tekrar etmiştik. El tekrarda da hayır var. Hz. İbrahim havada ateşe gidiyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. İste yardım edeyim. O beni görüyor. İsrafil Aleyhisselam bak bulutların yanında. Emretsen, emrese yağmur yapacak. O da benim gibi emir kur. O benimledir. o bana yeter. Zerre-i şüphe yok kardeşler. Kardeşler, Allah'ın bize yardımı bizim Allah'a tevekkülümüz mesabesinde, onu dine yardım etmemiz mesabesinde, günahlarımızın azalması mesabesinde, çünkü Hazreti Ömer komutana öyle diyor. Düşmanların sayısı çok. Siz sayınız az. İçinizde günahkarlar varsa eğer ve teftiş ediyorlar günahkarlar içerisinde bir tane günahkar var. Sarhoş. Onu bağlıyorlar hemen. O da hemen o bağlı olan yerin hanımına söylüyor. Yüzünü kapatıyor böyle ve savaşın kazanmasına o sebep oluyor. Ama sahabedeki itikata bak yani savaşçı olmasına rağmen, yiğit olmasına rağmen şu anda sahabenin ismini hatırlamıyorum atırgan olmasına rağmen komutanın Hazreti Ömer'den aldığı fetvaya var çünkü komutana Hazreti Ömer ne mektup yazmış İçinizde günahkarlar varsa Allah size yardım etmez Allah size içinizde günahkarlar varsa niye yardım etsin çünkü düşmanın sayısı çok sizin sayınız da sizin günahlarınız düşmanların düşmanlarının günahı aynıysa Rabbiniz size niye yardım etsin düşmanların ne? günahlarınızdan korkar diyor Allah'tan korkun İşte bu itaattan dolayı da savaşı kazanıyorlar arkadaşlar. Ve Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah Eğer Allah'ın yardımı üzerimize azalmışsa günahlarımızı yoklayalım kardeşler. Allah zalim değil. Günahlarımızı yoklayalım kardeşler. Allah zalim değil. O zaman biz ihlaslı bir kalp ile Allah'a sığınamadık. O zaman kalplerimizde şüphe, tereddüt meydana geldi. Acaba Allah yardım edecek mi diye. Şu ana kadar kim yardım etti peki bize? Şu ana biz buraya gelmişsek, bu dersleri yapıyorsak kardeşler. Bu bir nimet değil midir? Bu salih amel değil midir? Ayete Rabbimiz buyurmuyor mu? iyilikler o zaman buraya gelemediğimiz zamanlar mazeret anlarımız müstesna. O zaman şeytan ne yaptı bizi? Şöyle iki çelme. Haydan alıp kimdi? İblis. Ya kardeşler haydan alıp uyan iblis. Peki ne zaman cihat yapacağız? Hangimiz kapımızı açık yatıyoruz? Namusumuz var. Eşyamız var evde. Etraf şeriat ortamı değil Geçen dükkanda Keçeleri meçeleri içeri arıyorum, kalıbı içeri arıyorum, bir tanesi de hac ediyor. Hayırdır, burada hırsız mı var? Ya abi burası şeriat ülkesi mi dedim ya. Ben burayı sen nereye yapayım, mekkemedin ki Kapını kilitli tut, komşunun hırsızı çıkarma. Her tür insan var burada kardeşim. Ya biz iblise güveniyoruz mu o yüzden rahat hareket ediyoruz? Hırsız cümlesindeki zikir ve duaları bıraktık mı yoksa? Eğer bırakmasaydık bu sohbetler bu halde olmayacaktı. Çünkü şeytan görevini yapıyor. Biz cihadımızı yapıyoruz mu? Evet. Subhanallah. Hz. Musa'nın karşındaki büyücüler kardeşler, öyle bir iman ediyorlar ki zerre kadar işlerinde hiçbirinin şüphe yok. Zerre-i miskal. Bir tanesi de imtihanda taviz vermiyor. Firavun diyor ki, benden izinsiz mi iman edeceksiniz? Hani bari benden izin alsaydınız demek istiyor sanki. Ama onlar büyü çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Bak dersi iyi hatırlayın. Sohbetin başı neydi? Bismillah. Elif la min zalikel kitabı la reyve fihi hudel lil muttakil. O muttakiler kitabı içindekleri zerre kadar şüphe etmezler İşte bak o gerçek muttakilere bakın. Büyüğün daniskasını bildikleri için Hz. Musa'nın attığı asanın bir ejderha olduğunu görünce bunun büyü olmadığını tam biliyorlar. Büyü olmayınca da gerçek mabuda tam iman ediyorlar. Aynı iman bizde var mı? Nefsiniz yok lan ya. Allah korusun. Ekip gelsin. Toplasa bizi. Ya elimizi ayağımızı kopartma da değil ha. Ve Savaş istemeyin. imtihan istemeyin. Gelin kaçmayın diyor. Allah için bunu dinlerken kendisini Hz. Musa'nın zamanında bir hayal etsin ya. Zaman zaman diyoruz ya ya keşke peygamberin zamanında yaşasaydık. Hadi bakalım. Ellerini ayaklarını çaprazlama kesiyorlar kardeşler. Hurma ağaçlarını asıyorlar. Kan kaybından ölüyorlar. İşin en enteresan tarafı, en cazip tarafı ne biliyor musunuz? Kendinize ancak bu kişileri yerine koyarsanız anlarsınız. Zerre-i şüphe tereddüt etmiyorlar. Ey Firavun! Hani onlar Musa'ya dönüp diyebilirler. Ey Musa madem sen Allah'ın peygamberisin, madem Allah'ın her şeye gücü yetiyor, niye bize yardım etmiyor, Firavun uzunmadan bizi alıkoymuyor demiyorlar kardeşler. Bak burada mucizeyi tam görüyorlar, Allah'ın gücüne tam iman ediyorlar. Şimdi büyünün daniskasını biliyorlar. Ve Firavun'a diyorlar ki sen dünya hayatında bize yapacağını yapabilirsin. Ama şuraya gücün yetmez ve şuradaki güce ayakları elleri kopmasına rağmen taviz var peki kardeşler biz ilk iman ettiğimiz anlam buraya bu imtihan da başımıza gelmedi nasıl bu hale düştük İmanı neye sattık neye değdi mi peki dünya malı için bakın onlar var ya her biri bir anda ölümü göze alıyor çünkü sonsuz cennete iman ediyor Şık, şüphe yok peki biz ne kadar iman ettik yakin bir şekilde sonsuz bir hayat bize bahşediyor Allah. Burası misafirhane diyor. Burası geçici bir yurt diyor. Aldanmayın diyor. Dalmayın diyor. Buraya muhabbet beslemeyin. Burası köprü diyor. Burası geçici bir yurt. Babalarınızı, atalarınızı, dedelerini, inilerinizi hatırlayın. Bu da siz kalıcı mı kalıdan zannettiniz diyor. O yüzden birçok cihatla alakalı ayetlerin özeti şudur kardeşler. Onlara cihat emrulu zaman onlara ölüm baygın üzerine düştü. Allah bizi onlardan etmez. Evet. Kadberi dünya ne yer olan insanların özellikle böyleydi. Onların kalbine Allah'ın vehem attır. Sahabe sorulur vehem ya Resulallah. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Heh, ölümden bana bahsetme. Niye? Niye? E daha çok ölümünde ön, ön, uzun ömürler var. Ama sonsuz bir cennet hayatı bizi bekliyor. Müslüman sen burada dünyada ne rahatlığı bekliyorsun. Sana durmadan kötülüğü emirden bir neslin var. Ona bir arkadaşı iblis var. Bir de bunun avaneleri var. Bir de dünyada en sevdiğin insanlardan ihanet görme durmadan var. İnsanların ankör, günah işleyene bir insan kendine zarar vermiyor mu Müslüman? Günah işliyor. Ya günah işleyen bir insan nefsle başla sana nasıl zarar vermiş? Tek sen bunu ya da ne rahatlığı arıyorsun? Neyin huzurunu arıyorsun? Bak Allah sana sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Burada sebat edersen sabredersen şu kula. Subhanallah işte Adem babamız biz de onun çocuklarıyız. Bir tek şey yasak kılındı O da gitti onun içine düştü. Bize ise inanın kardeşler haramlar çok az. Salih ameller çok. Ama ne hikmetleri işte Adem babamızdan geliyor bize, bize cazip gösterildi. Acaba ne var orada? Bir yapsam acaba. E baktık günahların da tadına baktık. Arkasından sonra kalbimizi sıkıştığını şahit olmadık mı? Allah kalplerimizi sıkmadı mı kardeşler? Ne buyuruyor? Siz günah işlediğiniz zaman sanki göğe çıkıyormuş gibi olursunuz. Sahabe bunu hikmetini o anda bilmiyor çünkü gökte hava olmadığını bilmiyordu. Ama biz bugün bunu biliyoruz. Yani bir insan günah işlerken kendisine işkence çektir ya. Hiç dışarıda işkenceci aramayın ha. düşman aramayın. Huzurunuzu kaçıran biziz. Bugün abimizle de konuşuyorduk namazdan önce. Allah Resulü diyor ki insan vücudunda diğer parçası var. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. Kardeşler, tevekkülümüz zayıf olursa, imanımız zayıf olursa, başımıza gelen şer imtihanlarda strese, sıkıntıya, iman zayıflığına, vesilelere kapılırsa. Stresten bağırsak kabızlık kilitlenmesi oluyor. Stres yüzünden mide rahatsız oluyor. Beyin rahatsız oluyor. Gırtlak rahatsız oluyor. Akciğer rahatsız oluyor. Birçok doktor birçok hastaya eğer sen bu üzüntüye devam edersen bıçak altına yatarsın. Eğer bu üzüntüye devam edersen akciğer kanseri veremiyoruz. Eğer şu üzüntüye devam edersen bağırsaklarının ameliyat altına alırız. Kilitlenir. Ve birçok hastaların stres bağırsak hastası olanlar akciğer hastası olanlar mide hastası olanların ekserisinin geçmiş dönemlerinde, hidayetten uzak devrelerinde, isyandan dolayı, sabırsızlığından dolayı, dolayı Allah'ın verdiği emanet nimetini, helal gayresinde kullanmadıklarını, içki, sigara vesaire ve günah, isyan, stres, masiyetler, bunun da cabası, türlü türlü hastalıklara yakalanıklara şahitiz. Bunun dönelim en başına. Bütün bu hastalıkların en başı karışır. Kalp hastalığı değil mi? Bir insanın kalbi sağlıklı ise. bir insan beden hasta olduğu zaman faydalı gıda, Artık insanlar ne yapmıyor? Lezzet vermiyor, tat almıyor, değil mi? Yüzünün rengi gidiyor, İştahı gidiyor, uykusu kaçıyor, bedeninde zayıflıyor. Adama diyorsun ki ya rahatsız mısın rengin kaçmış? Bak beden zayıfladı. Çünkü beden rahatsızlayınca rahatsızlanınca faydalı gıdanın zevk alamaz hale geliyor Müslüman. Bütün insanların bu anatmosuna var. Halk da kardeşlerim, hasta olduğu zaman <gülüyor> helalden değil, sarihamelden değil, haramlardan. Kapatalım. Bir saat oldu mu? Haramlardan zevk ve lezzet almaya başlıyor. İnşallah devamını gelecek hafta yaparız. Kardeşlerim, Rabbim kalplerimize şifa versin. Gönüllerimize deva versin. Bizi zikrinden ayırmasın. Cemaat ortamından ayırmasın inşallah. Subhaneke Allah'ıma babi hamdik eşfadan la ilahe ilahe estağfirüke ve töbü inşallah sizden de. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın. Bizler birbirimize muhtaçız kardeşler. Hz. Musa da yarıncıyı istemişse, bunu idrak etmişse, Hı?